temizliğidir. E, o olmaksızın sadece dış bir dış temizlikle bizim ibadet e, konusunda yeterli temizliği yaptığımızı düşünmemiz veya sadece o dış temizliğe zahiri temizlemeye odaklanmamız e, yetersizdir, kifayetsizdir. Hani bu dinde kastedilen, dinde temizliğin e, önemine dair yapılan vurguların e, daha çok manevi temizlik için olduğunu söylemişti. E, İbni Arabi de aynı şekilde düşünüyor. Size daha önce bahsettiğim kitaptan e, ibadet İbadetlerin Manevi Yorumları Mustafa Çakmaklıoğlu diye bir araştırmacının yazdığı bir kitaptan yani İbni Arabi'nin eserlerinden ibadetlerle ilgili manevi yorumları toplamış. Burada önemli bir şey söylüyor onu paylaşmam lazım sizinle. Diyor ki evet asıl olan batinli temizliktir. Fakat diyor batını temizlikten kasıt da her insanda fıtri olarak bulunan ve insanın ayrılmaz bir parçası olan huylarımızdan kurtulmak demek değildir. Mesela işte kulağa kötü gelen hırs gibi işte tutmak, korumak, saklamak, muhafaza etmek yani cimrilik gibi, hatta burada bunları sayıyor laf taşımak gibi bir takım huylar var diyor insanlar. Mesela merak gibi bir takım huylar var. Bu huylardan kurtulmak, kurtulmayı istemiyor din bizden diyor. Burayı da vurgulamamız çok önemli. Çünkü bazen kendi kendimize yol almaya çalışırken manevi anlamda kendimize zarar verebiliyoruz. Yani böyle kendimizi manevi bir mutant gibi yani insan üstü bir varlık gibi geliştirmek istiyoruz. Kendimizi öyle görmek istiyoruz. Bir melek gibi görmek istiyoruz. Okay. <laughs> Ve zarar veriyoruz kendimize. Özellikle de aşırı değersizlik duygularıyla zarar verebiliyoruz. Ve kendimizi çok aşırı eleştirdiğimizde, aşırı değersizlik duyguları geliştirdiğimizde yapabileceğimiz güzel şeyleri de yapamaz hale geliyoruz. Çünkü artık bizden bir şey olmaz fikrine kaniye olmuş oluyoruz. Peki nasıl olacak? Yani mesela hırsı alalım. Ee, yani biz hırslarımızı kontrol etmeyecek miyiz? Hırslarımızı tedavi etmeyecek miyiz? Böyle hiç hırsı olmayan bir insan haline gelmemizi istiyoruz istemiyor mu bizden? En azından İslam ahlakı, hani fıkıh olmayabilir ama ahlak, tasavvuf bizden bunu istemiyor mu? İbn Arabi diyor ki hayır diyor. Siz bunu diyor yanlış anlamışsınız diyor. Önemli olan bu duyguların her insanda var olan yani nefsimize ait bu özelliklerin, bizim, bize yaratılıştan verilen bu temel özelliklerin doğru yerlerde kullanılmasıdır diyor. Mesela bir cümle var onu çizmişim diyor ki insan diyor hırs sıfatını doğru kullanırsa hırs vasıtasıyla bile temizlenebilir. Yani bu tekrar edeyim daha anlaşılır olsun bu duyguları bu temel insani duyguları nerelerde kullandığımız önemlidir diyor. Yanlış yerde kullanırsan yanlış olur sana zarar verir ve kötü ahlaka dönüşür. Bunları doğru yerde kullanırsan e, faydasını görürsün seni hatta ilerletebilir e, diyor. Mesela işte diyelim ki e, günahlara düşmemek konusunda hırs göstermek, gülbet etmemek konusunda hırs göstermek, işte hiç kimsenin hakkında da bulunmamak konusunda hırs göstermek öyle düşünün yani. İşte laf taşımak mesela nasıl iyi olabilir? İnsanın aklına yani laf taşımakla ilgili iyi bir seçenek hiç gelmiyor düşündüğümüz Zaman. Ama şöyle bir düşündüm bunun üzerine mesela her öğrendiğini insanlara aktarmak istemek yani bir bilgiyi e, e, madem ki paylaşmak istiyorsun elindeki bilgileri bunu dedikodu mecralarında değil de mesela ilim bahislerinde kullan işte güzel bilgilerin aktarılmasında kullan. Yani o e, temel karakteristik özelliklerinizle savaşmayın diyor bize İbn Arabi. Onları doğru yerde kullanmayı öğrenin. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insan eğitiminden bahsederken de bunu bu yaklaşımı e, örnek verirler. E, onun hayatını ve insanlarla ilişkilerini inceleyenler, işte hep bilirsiniz, her, yani artık herkes biliyor bu örneği. Mesela efendimiz Hazreti Ömer'den Ebu Bekir gibi olmasını veya Ebu Bekir'den de Ömer gibi olmasını istememiştir. Ne istemiştir onlardan işte Ömer'in cesaretini girişkenliğini ve işte o e, mücadeleci tutumunu hak yolda kullanmasını istemiştir. Hazreti Ebubekir'in de o merhametini şefkatini hilmini o böyle yumuşaklığını hak yolda kullanmasını istemiştir. Bir de şöyle düşünün arkadaşlar bunu da söyleyip geçiyorum namaz bahsin'e. E, şöyle de düşünebiliriz. E, Allah Teala her topluma Hangi insan tipinden ne kadar lazımsa zaten onları var eder o toplumda. Yani her toplum için e, merhametle öne çıkan insanlar lazım, biraz böyle sıkı insanlar lazım. Ya Sıkı derken kastım sert mizaçlı insanlar lazım, işte birileri asker olacak, birileri cerrah olacak değil mi? Bunu e, psikoloji çalışırken e, Clifford Morgan'ın e, Psikolojiye Giriş kitabında buna benzer bir örnek veriyordu. E, diyor ki Clifford Morgan insanlar işte bu bazı özellikler doğuştan mıdır değil midir konumuz olmadığı için hızlı geçiyorum. E, diyor ki insan diyor mesela biraz daha sert mizahçlı biraz daha katı doğar mı yani doğuştan böyle olur mu? Olur diyor ama diyor bu diyor onun kötü olduğunu göstermez diyor işte bu temel kötülük. Problemine de çok güzel bir cevap. Çünkü diyor burada eğitim esastır diyor. Yani siz diyor işte böyle sert mizaçlı, daha böyle katı, daha rasyonel, daha kolay kolay gözü sulanmayan mesela bir insanı iyi eğitirseniz başarılı bir cerrah olur, kötü eğitirseniz kiralık katil olur diyor. Dolayısıyla arkadaşlar demek ki asıl olan kendimizle savaşmak değil yani hani kendi temel fıtratımızla savaşmak değil. Çünkü oradan patolojiler ürüyor arkadaşlar. Yani oradan çok farklı şeyler e, çıkıyor. Şimdi neyle savaşacağımızı daha doğrusu neyle mücadele savaş ağır bir kelime. Neyle mücadele edeceğimizi hangi yönümüzü geliştirip hangi yönlerimizi törpüleyeceğimizi e, bazen tek başımıza bilemeyebiliyoruz. İşte tasavvuf o rehberliği sağlıyor insana. Eğer e, doğru meşru, düzgün bir zemin, düzgün bir mecra olursa. Efendim geldik namaz bahsine. Yani bu temiz Temizliğe bir ilave olsun temizleyelim derken hani nasıl diyelim mesela işte bazı biliyorsunuz obsesif insanlar var işte elini temizleyeyim derken birisini kazıyor mesela sizde bizde yani kendi şahsiyetimizi temizleyelim derken şahsiyetimizi öldürmeyelim yerle bir etmeyelim kendimizi yani hani kendimize biraz değer vermeye ihtiyacımız var arkadaşlar bazıları bunu kibirle karıştırıyor bu kibir değil bu Allah'ın yarattığı mizaca saygı duymak demek Allah'ın yarattığı bu eseri onun istekleri doğrultusunda onun gösterdiği hedef doğrultusunda doğru ve verimli bir şekilde kullanmak demek onun için kendimize de kendimize karşı da toleranslı kendimize karşı da anlayışlı davranmaya ihtiyacımız var ve kendimizle barışmaya ihtiyacımız var hani çok böyle her yerde rastlayabileceğiniz böyle new konuşmalardan biri gibi geliyor kulağa ama öyle değil bu Allah-u Teala'dan razı olmakla alakalı bir şey. Çünkü sizin o doğuştan gelen mizacınızı o seçti. Mesela az önce cimriliği örnek verdi. Ben düşündüm yani cimrilik nerede iyi olabilir? İşte Kur'an-ı Kerim'de açıkça söylüyor allah Teala sakın diyor böyle her şeyi saçıp vurmayın elinizdekini, elinizi boynunuza da asmayın, ikisinin ortasında bir yol tutun diyor değil mi? Furkan suresinde olması lazım. Mesela cimrilik şurada iyi olabilir. Diyelim ki çok konuşan, her lafa karışan bir insansınız. Biraz söz, biraz konuşma cimriliği yapmanız iyidir mesela kendiniz için. Sizi geliştiren bir şeydir. Yani sözünü böyle tartarak kullanmak, yani ölçülü kullanmak böyle bol bol aklına seni her aklına geleni söylememek mesela ee, orada biraz cimrilik yapmak bizi geliştiren bir şeydir gibi peki şimdi biliyorsunuz temizlik bahsinden gördük İmam Gazeli her bahsin girişine Hamdele ile ile Cenab-ı Hakk'ı överek ona şükrederek hamd ederek başlıyor ve bu hamd cümleleri de anlatacağı konuyla ilgili oluyor bu benim çok hoşuma gidiyor yani böyle klişe bir cümleyle değil ne anlatacaksa aşağı yukarı konunun girişi Şimdi de o Hamdeli ve Selveli'den görmüş oluyorsunuz. Bir de şahsen dua etmeyi ve dua cümlelerini, o cümlelerdeki orijinalliği ve efendim samimiyeti seven biri olarak oraları da okumak istiyorum size o giriş kısmına şöyle girmiş namaz bahsine Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kullarını lütuflarıyla bürüyüp kalplerini dinin nurları ve ihsanlarından biri olan rahmet dereceleriyle yüce arştan dünya semasına inen görevleriyle mamur hale getiren celal ve kibriyalıkta tek olup halkı kendisinden istemeye yok mu isteyen istediğini kabul edeyim yok mu mağfiret dileyen kendisini bağışlayayım diyerek insanları kapısına çağırmak ve kapılarını ardına kadar açmak, kendisiyle kulları arasındaki perdeleri kaldırmak suretiyle sultanlardan ayrılan, yani dünya sultanlarından farkı, ister kalabalıklar içinde, ister tenha yerlerde, hangi halde olursa olurlarsa olsunlar namazlarla kendisine yalvarma ruhsatını kullarına veren, yani namaz arkadaşlar bir eziyet büyük bir değil daha girişte bakın ne söylemiş oluyor sana büyük bir ikram diyor doğrudan doğruya Allah'ın huzuruna çıkabiliyorsun doğrudan doğruya huzura kabul ediliyorsun diyor ee, bu büyük bir lütuf bu. ve bunun için şükretmeliyiz yani bize namaz gibi bir ibadeti e, sağladığı için o kapıyı bize açtığı için ve huzuruna girmek için araya bir takım aracılar işte bir takım kaprisli insanlar onları razı etmek için uğraşmalar vesaire sokmadan direkt yani ellerinizi kaldırıp Allahu Ekber dediğinizde huzura alınıyorsunuz yani. E, bunu bize lütfet değil, bizi buna layık gördüğü için diyor. Bu ruhsatı vermekle de yetinmeyip kendilerini istemeye, yalvarmaya da teşvik eden Allah'a hamdolsun. E, şimdi burada isim vermeyeyim. E, seneler evvel bir e, gazete yazısında, bir köşe yazısında okumuştum. E, diyor ki yazar ben diyor bunu çok söyledim yıllar içerisinde çünkü gerçekten çok etkileyici hepimiz için yol gösterici ve büyük bir açık yüreklilikle bunu bizimle paylaşmış kolay bir şey değil bunu yazmak İnançlı, namazını yazıla bir insan diyor ki bazen diyor aklımdan diyor ya bu namazı da kılamayacağım diye geçer diyor yani işte Kılamayacağım, kılmayacağım, kılmayacağım. Diyor. Mesela kalk kalkamayacağım, işte veya çok işi var yani tamam geçiyor vakit işte kılamayacağım diye böyle aklımdan geçer. O anda hemen kendime derim gidiyor oğlum demek ki şu anda o kadar berbat bir durumdasın ki huzura kabul edilmiyorsun derim diyor. Yani namazı kılmamak arkadaşlar hani gerçekten büyük bir ziyafeti büyük bir onuru büyük bir kabul gününü, kabul saatini yani sana özel bir kabul saatini sana randevu verilmiş ve sana özel bütün dikkatiyle, bütün hani yönelişiyle sana yöneliyor Rabbin orada ve onu hani sen geri çeviriyorsun öyle düşün diyor. İşte bu yüzden de Gazali namazı bize lütfettiği için Allah'a hamd ederek başlıyor. Halbuki onun dışındaki zayıf yaratık sultanlar kendilerine hediye ve rüşvet sunulmadan halkın kendileriyle baş başa kalmalarına müsamaha göstermezler. Yani onlardan diyor bir randevu bile alabilmek için diyor ne aracılar koyman lazım diyor. Onun şanı ne büyüktür, onun saltanatı ne kadar güçlüdür, lütfu ne kadar tamdır, İhsanı ne kadar yaygındır, salat ve selam seçkin peygamberi mümtaz dostu Muhammed ile onun hidayet anahtarları ve karanlıkların kandilleri olan yakınlarıyla sahabelerine olsun demiş. İşte bu bir paragraflık salatü selam cümlesi içerisinde bakın bize ne kadar büyük nasihatler etti. Allah'a hamd ve peygamberine salat ve selamdan sonra deriz ki namaz dinin direği gerçek inancın koruyucusu Bunların hepsi açıklanması lazım. Siz ama bir taraftan açıklayın kendinize. Yani arkadaşlar bu açıklamaları da biz bir yerlerden bulmuyoruz yani. Soruyoruz burada ne demek istiyor? Namaz dinin direği ne demek yani? Bunu ben nasıl anlatabilirim birine? Şimdi siz bunu kendi kendinize yapabilirsiniz. Yani bir metni okurken burada ne demek istiyor? Yani dinin direği ne demek? Direk olmayınca ne oluyor? Direk direğin fonksiyonu ne? Bunları sorduğunuz zaman asıl o konuyu e, anlamış oluyoruz. Gerçek inancın koruyucusu. Çünkü arkadaşlar hani şuna benzetir. Eskiden biri çocukluk yıllarımdan biri okuduğum e, namazı anlatan, işte İslam'da iman ile amel arasındaki ilişkileri anlatan metinler. E, daha çok böyle halka hitap etmek için yazılmış metinler. Diyor ki işte iman bir e, ışık gibidir. İbadetler de o ışığı rüzgardan ve yağmurdan koruyan fanus gibidir. Ameller daha doğrusu salih ameller ama en çok ibadetler yani iman ettiğinizde evet o ışık yanar iman bir nurdur ama her rüzgarda yön değiştirebilir yani yağmurda sönebilir bir fırtınada sönebilir yani Allah korusun işte senin o inancı koruman lazım neyle koruruz? amellerimizle koruruz. Yanılmıyorsam Bakara suresinde infak, infak konusunu anlatırken ve tesbiten min enfusihim diyor. Çok etkileyici. Ayetin tamamı şimdi gelmedi aklıma. Yani onlar Allah yolunda infak ederler. Ne için? Hangi amaçla? Ve tesbiten min enfusihim. İç dünyalarında olanı sağlamlaştırmak için. Yani siz infak ettikçe arkadaşlar kalbinizdeki inancı, kalbinizdeki teslimiyeti, iç dünyanızdaki İslam ahlakını, Müslüman tavrını, Müslüman duruşunu sağlamlaştırmış oluyorsunuz. Yani amellerle, imanla bir ışık yakıyoruz, amellerle de o ışığın parlaklığını artırıyoruz, aydınlığını, kuvvetini artırıyoruz, onu tehlikelerden koruyoruz. İşte imanın ger gerçek inancın koruyucusu namaz yani. Kişiyi Allah e, Neden namaz neden diğerleri değil bir defa hani şu anda konumuz olduğu için ama ikincisi arkadaşlar asıl önemli olan e, bütün dini amellerin başında namaz gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Cebrail'in ilk öğrettiği şeyin fiili olarak yani o oku emri dışında o sözlü bir bilgiydi vahiy. Bir de fiili olarak işte şunu yapacağız, sana şunu öğreteceğim diye öğrettiği ilk şey abdest alıp namaz kılmaktır. Efendimizin bu dünyadan giderken yaptığı son şeyde fiil, son davranışta namaz kılmak olmuş arkadaşlar ve son sözleri de namaz, namaz, namaza dikkat edin olmuş. efendimizin Yani bütün ameller içinde ayrı bir yeri var namazla ilgili bir takım rivayetleri, hadis-i şerifleri okumanızı tavsiye ederim. Açın, okuyun arkadaşlar. Yani hadislerle İslam var. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı online erişebiliyorsunuz. Bütün fizisti tarayabiliyorsunuz. İstediğiniz konuları okuyabiliyorsunuz. ve hepsini okumanız gerekmiyor. Yani 3-4 sayfa, 3 sayfa bir, bir konu anlatılıyor. Riyazus Salihin okuyabilirsiniz. Yani böyle e, illa bir ilahiyat eğitimi almamış olanların da okuyabileceği hadis kitapları hadis kaynakları var Efendim oralarda da göreceksiniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı olmayan dinde hayır yoktur diyor mesela beynel meri ve beynel kufri terkussalat diyor. kişiyle küfür arasında namazın terki vardır yani namaz Kişiyle küfür arasında bir kalkan, bir, e, bir e, kale duvarı gibi bir koruyucudur. O namaz kaptığı zaman kişi küfürle karşı karşıya kalır diyor. Küfre düşer diye düşünmeyin sakın. Yani bizim mezhepimize göre küfre düşmez. Yani ameldeki noksanlık büyük günah işlemek ehli sünnete göre insanı küfre sokmaz. Ama... Savunmasız hale geliyorsun. Küfür karşısında senin kalen, kale duvarın, senin evinin kapısı, senin çelik kapın her neyse yani sizi birilerinden koruyan her ne varsa bu hayatta işte o manevi anlamda onun karşılığı namazdır arkadaşlar. Allah ile aranızdaki bir iletişim hattıdır ve namaz olmadığında o hat kesiktir. O hat kesiktir arkadaşlar. Günde beş kere Cenab-ı Hak en az beş kere yani bizi huzuruna çağırıyor. O hattın aktif canlı kalabilmesi için. Ee, kişiyi Allah'a yaklaştıran ibadetlerin başı taatların simgesidir. Yani bütün sizin dindarlığınız, bütün Allah ile aranızdaki ilişki namaz tarafından sembolize edilir. Namaz o ilişkiyi temsil eder. Şimdi tabii ben kendi fikirlerimi, kendi bilgilerimi çok fazla öne çıkarmak istemiyorum. İhya okumamız gerekiyor, onu istiyorum. Ama hani bir iki açıklama sadedinde de bir iki şey söylemeden geçemiyorum arkadaşlar. Bazılarımız şöyle düşünebilir. İçinizde var mı bilmiyorum. Tabii tanımam mümkün değil bu kadar insanın. Şöyle aklımıza gelebilir. Yani ben işte kalp temizliği, işte güzel düşünceler, ahlaklı davranışlar işte Allah'a zaten çok kuvvetli bir inancım var, zaten çok seviyorum ve Allah'ı, peygamberi, dini çok seviyorum ama hani bunlar olmasa da, ibadetler olmasa da ben iyi bir Müslüman olabilirim diye düşünebilir, aklına öyle gelebilir arkadaşlar Efendimiz'le gelip işte biz Müslüman olmak istiyoruz ama Namaz kılmak çok zor. Ziraatle meşgul olan bir topluluk gelmişler. İşte düşünün tarlada çalışıyorsunuz yani. İşte namaz vakti girdi. Hadi çık tarladan. Namazı kıl. İşte üstün başın çamur bilmem ne. Ondan sonra tekrar gir tarlaya. Yani bu bizim için çok zor. Dolayısıyla hani bu namazı bizden mi affetseniz diyorlar. Efendimiz namazı olmayan dinde hayır yoktur diyor arkadaşlar. Yani bütün bunları topladığımda siz de işte dediğim gibi davet ettim sizi okuyun o kaynakları. Bütün oralarda yazılanlara namaz hakkında efendimizden gelen rivayetlere baktığımızda ve ayetlerde o namazın ne kadar sık, ne kadar her konuyla irtibatlı bir şekilde ele alındığına baktığımızda arkadaşlar ben de oluşan izlenim şu. Sanki bu dünyada biz aslında sadece namaz kılmak için varız. Geri kalan her şey o namazı kılabilmemiz için yani işte yememiz gerekiyor. Çünkü ayakta durmamız gerekiyor. Çünkü namaz kılmamız gerekiyor. İşte yiyebilmemiz için para kazanmamız gerekiyor. Bir işimizin olması gerekiyor. Niçin? İşte çünkü hayatımızı sürdürelim ki namaz kılabilelim. Yani o derecede gözümde merkezi bir yere oturuyor işte namaz dinin direğidir de bu anlamda olduğunu düşünüyorum şimdi bu kitapta diyor ahiret yolcusu için gerekli olan namazın zahiri amelleri zahiri dediği işte fıkıh fıkıhtaki farzlar mekruhlar onlar yani ve batıni sırlarıyla yetinecek fıkıh dalında kendisinden söz edilmesi adet olmayan huşu ihlas ve niyetin manalarındaki gizli anlamların inceliklerini açığa çıkarmaya çalışacağız yani herhangi bir ilmali açsanız namazda huşu nasıl sağlanır böyle bir bölüm yok huşu nedir bunu anlatan bir bölüm bile yok niye çünkü ilmihal e, ibadetlerin zahiri yani dış dış şartlarıyla ilgilidir arkadaşlar onları bize öğretir ben diyor buna ilave işte en başta gazali hakkında söylediğimi hatırlayın gazali fıkhı tasavvufa yaklaştıran kişi olarak tanımlanıyor İslam ilim tarihçileri tarafından e, şeyde Kuşeyliği de tasavvufu fıkha yaklaştıran kişi olarak tanımlanıyor. Bu ikisinden sonra tekkeyle medresenin barıştığı söyleniyor. Aktarmıştım size daha önce. İşte diyor ben diyor sadece zahiri şartlarını anlatmakla yetinmeyeceğim. Asıl diyor benim üzerinde duracağım ee, huşu gibi ihlas gibi huşu yüksek saygı demek. Yani namazı kılarken Allah'a karşı o nerede durduğunu neredesin şu anda o bilinçli, demek yani. Çok büyük bir saygıyla boyun eğmek demek. İhlas hiçbir dünyevi bir karşılık beklemeden bir şeyi sadece Allah rızası için, Allah için yapmak demek ve niyet. Çünkü amellerimizin Allah katındaki değeri niyetlerimize bağlı. Şimdi Bunların içindeki gizli sırları, gizli manaları açıklamaya çalışacağım diyor. Bu kitabı yedi bölüm olarak düzenlediğini söylüyor. Birinci bölümde namazın faziletleri, ikinci bölümde namazın zahiri amellerinin üstün yönleri. Neden rükû, neden secde var bunların anlamları ne? Üçüncü bölümde namazın batını amelleri işte huşu ihlas gibi onların üstün tarafları dördüncü bölüm imamet meselesi beşinci bölüm cuma namazı ve edepleri altıncı bölüm ahiret yolcusunun öğrenmek zorunda kaldığı ve herkesin başına gelebilecek değişik meseleler namazla ilgili ve yedinci bölümde de nafile ve diğer başka namazlardan bahsedeceğim diyor. Bu şekilde içeriğini tasnif ediyor. Birinci bölüm Az önce söylediğimiz gibi namazın faziletleri arkadaşlar. Namaza başlamadan önce, namazın faziletlerine başlamadan önce ezanın fazileti, ezanın kıymetini ve değerini anlatıyor. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden, Tirmizi'den aktarılan bir hadis-i şerifle başlıyor konuya. Diyor ki, arkadaşlar bu önce onu söyleyeyim, ahireti bize tasvir eden hadisler, Ayetler tabii başta olmak üzere ama hadislerde daha çok detay var ve daha çok benzetmeler var yani. Ee, o nasıl anlatayım? Ahiret gerçekten öyle olduğu için değil. Biz onu başka türlü anlayamayacağımız içindir. Yani orası başka bir boyut arkadaşlar. İnsan zihni mantıklı. Söylediğine göre insan zihni bir şeyin ya benzerini ya da zıttını kavrayarak yeni bir fikri kavrayabilirmiş. Yani ben size yeni bir kelime söylüyorum. Hiç duymadığınız bir kelime olsun bu. Siz bana diyorsunuz ki nedir bu kelime ne demek diyorsunuz? Ben de size diyorum ki işte ee, uyduralım Madagaskar'da yetişen bizdeki çınara benzeyen bir ağaç diyorum. Bakın ne oldu hemen zihninizde bir silüet belirdi yani. O kelimenin karşılığı zihninizde belirdi. Ama ben onun bir benzerini ya da zıttını mesela gece olmasaydı gündüzü nasıl tarif edecektik? gibi zıttını ya da benzerini söyleyemeseydim e, o kelime hakkında zihninizde bir boşluk olacaktı. Yani hiçbir şey kavrayamayacaktı. İşte insan zihni böyle çalıştığı için zaten Allah'ın eşsizliğini de kavrayamıyor. Tek oluşunu da kavrayamıyor ve onun evsafını kavrayamıyor. Tam anlamıyla yani. E, o yüzden Allah'ı hakkıyla takdir edemediler diyor. Allah Teala hiç kimse yani Allah'ı künlüğüyle Rabbül Alemini böyle bütün mahiyetiyle haşa yani söylerken bile üperiyorum. Hiçbir Allah kulu makamı mirki ne olursa olsun tam anlamıyla kavrayamaz çünkü ontolojik olarak aynı zeminde değiliz yani. Dolayısıyla bu ahiret te dair yapılan benzetmeleri dinlerken bunlar benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani böyle nasıl anlatayım size? Fantastik bir film değil, film sahnesi gibi. Yani kıyamet anlatı tabi korkunç sahnelerde var, çok güzel sahnelerde var. Şimdi güzel sahneler anlatılacak. Ama bilin ki yani bunlar biz anlayabilelim diye böyle anlatıldı. Anlayabilelim diye bir batılı Müslüman diyor ki ilahi kelamı hakkıyla anlamanın zorluğundan bahsederken çok seviyorum o ifadesini diyor ki şöyle düşünün diyor Tanrı diyor bin kadar hakikati on kadar kelimeyle anlatmak zorunda kalmıştır diyor. Yani allah Teala bize sonsuz varlığı anlatacak, sonsuz hayatı anlatacak, ölümden sonraki hayatı anlatacak ama bunlara dair bizim hiçbir kelimemiz yok. Çünkü onu anlayamıyoruz bile yani çünkü biz başka bir boyuttayız. Ve onları yani şöyle düşünün sizin işte kuantum fiziğini 5 yaşındaki bir çocuğa anlatma, anlatmak zorundasınız farzedin nasıl anlatırsınız. Bu arada tekrar bir parantez açayım. Bir bilim adamı galiba diyor ki eğer bir hakikati diyor küçük bir çocuğa anlatamıyorsanız o hakikati tam anlayamamışsınız demektir diyor. Yani en mümkün olan en sade en basit haliyle anlatabiliyor olmamız gerekiyor bir hakikati diyor. Üç grup insan, şimdi bu bakış açısıyla dinleyin yani ahirete dair cennet, cehennem tasvirlerinde anlatılan şeyler biz anlayabilelim diyedir. Yoksa gerçekten orada ne var biz bilmiyoruz yani. Bilemiyoruz, oraya gidince göreceğiz. Üç grup insan diyor Efendimiz, kıyamet günü siyah miskiten bir tepe üzerinde diğer insanlar arasındaki hesap işi görülünceye kadar otururlar. Miskiten bir tepe, yani böyle biz yani misk misk hiç görmedim yani görüntüsü nasıl onu bile bilmiyorum efendim ama çok güzel kokan bir şey olduğunu biliyorum böyle bir tepe bir parfüm dağı düşünün parfüm kelimesi bile yetmiyor hiç uymuyor buraya efendim bunun üzerinde oturuyorlar ağırlanıyorlar ve hiç diğer insanların hesap bitirene kadar onlar orada misafir ediliyorlar kendilerini ne hesap düşündürür ne korku bürür yani hesap nasıl vereceğiz, ne yapalım? bizim halimiz ne olacak, biz buradan nereye gideceğiz? Hiç böyle bir şey de yaşamıyorlar. Üç tip insan. Bu e, hadislerde geçen arkadaşlar kıyamet e, gününde müjdelenen insan tiplerini e, öğrenin olabildiği kadar ve o, o grupların içine girmeye çalışın arkadaşlar yapabildiğiniz kadar. Bakın şimdi aklıma gelen bir örneği söyleyeyim size e, yine Bakara suresinde infak konusu anlatılırken e, Cenab-ı Hak e, neydi? E, Gece gündüz gizli açık. Şimdi gene metni gelmedi aklıma. E, gece gündüz gizli açık onlar infak ederler diyor. E, Hazreti Ali de bir günde vereceği sadakayı dörde bölermiş. Bir tanesini gece bir tanesini gündüz bir tanesini gizlice bir tanesini açıkça verirmiş. Niçin? kendiniz sağlama almak istiyor. Yani hani yatırımcılar diyorlar ya bütün yatırımınızı aynı sepete yapmayın. O orası batarsa çünkü iflas edersiniz. Hani birkaç şeye bölün diyorlar. O Hazreti Ali de yatırımını yani manevi yatırımını böyle birkaç şeye bölüyor. Yani birinde bir şey karışır, bir kötü duygu karışır, bir bir şey olur, bozulur, sevabı az olur, ne olur ne olmaz diyor, ben kendimi sağlama alayım diyor. İşte bu yani kıyamet günü müjdeleden insan tiplerini öğrenip, çünkü birine giremezseniz birine girersiniz. Biri size uymaz, başkası uyar. Yani size uyanı bulun yani. Bunlardan birincisi, Kur'an'ı yalnız aziz ve celil Allah rızası için okuyan ve kendisinden hoşnut kalan bir cemaate imamlık yapan adam. Yani o imamla cemaat arasındaki ilişki de önemlidir. Çünkü e, antipatik buluyorlarsa imamı cemaat dağılır. Onun için Efendimiz mesela bir yere imamlık yapmak için gönderdiği birisinin çok uzun okuduğunu, bundan dolayı giderek cemaatin azaldığını haber alıyor ve onu çağırıyor. Diyor ki ben seni insanlara fitne olasın diye göndermedim diyor. Yani imamın e, cemaati, cemaati çoğaltan kişi olması gerekir. Böyle cemaati kendisinden hoşnut ve Kur'an'ı da yalnız Allah rızası için okuyor. İkincisi bir mescitte ezan okuyup Allah rızası için aziz ve celil Allah'a çağıran kişi. Müezzin yani. Üçüncüsü dünyada rızık darlığına müptela olup da bu sıkıntısı kendisini ahiret amelinden alıkoymayan kişi. Yani geçim derdin var ama bu geçim derdi seni Allah'ı anmaktan alıkoymuyor bazı böyle videolara fotoğraflara falan rastlıyoruz işte e, toplayıcılar var ya ben onlara çok çevreci insanlar kağıt toplayanlar bu atık toplayanlar e, çevreye belki de içimizde en çok katkısı olan insanlar onlar onlardan mesela birinin geçen de videosunu gördüm caddenin kenarına çekmiş o kocaman böyle harar mı derler böyle büyük çuvallar geçiriyorlar hani böyle el arabası gibi bir şeyle kağıt ve e, işe yarayan atık malzeme topluyorlar onu böyle kaldırıma çekmiş o, arabanın arkasında geçmiş. Hani mümkün olduğunca görünmemeye çalışıyor. Orada namaz kılıyordu mesela bir videoda uzaktan da birisi onu videoya çekmiş yani geçim derdi geçim sıkıntısı işte üzüntü keder kendisini Allah yolunda amel etmekten alıkoymayan kimse diye Efendimiz müjdeliyor bir de Efendimizin bir tavsiyesi var ezanla ilgili arkadaşlar müezzinin işittiğinizde müezzinin söylediklerini siz de aynen söyleyin bu müstehaptır yani Allahu Ekber Allahu Ekber sizde Allahu Ekber Allahu Ekber diyorsun yani söylediklerini tekrar etmek müstehaptır ve ezan bitirildiğinde ezanı duyan kişi vesile duası diye anılan ezan duasını okur arkadaşlar. Onu da e, lütfen öğrenin. Sünnettir e, ve bu dualar arkadaşlar günlük hayatta. Yani bunu mesela oturup kıbleye dönüp böyle ellerinizi açıp yaptığınız arabayı kenara çekip falan yapmanız gerekmez. Hayat devam ederken yaparsınız bunu. Mesela abdestten sonra okunacak duayı söyledim ya kurulanırken. Kurulanırken işte üstünüzü başınızı düzeltirken namaza hazırlanıyorsunuz işte örtünürken o duayı okuyabilirsiniz. Yani böyle durmanız elinizi açmanız falan gerekmiyor. Yani hayatı durdurmanız gerekmiyor bu duaları yapmanız için. Efendim ezan duası da sünnettir. Sünnetle sabittir yani güzel bir dua. E, teberrüken okuyalım hiç olmazsa. Allahümme rabbe hâbihidda'veti tâmeh ve salâtil gâimeh. Ey bu tam çağrının ve kılınmak üzere olan namazın, yani duracağımız namazın Rabbi olan Allah'ım. Âti <gülüyor> <gülüyor> Muhammedenil vesilete vel fazilete ve derecete rafi'ah. Muhammed'e vesileyi, fazileti ve üstün dereceleri ver diyor. Ve b'atmü makâmen mehmudenillezi ve atteh. Ona vaad ettiğin makamı mahmuda onu eriştir. İnneke la tuhliful mi'ad. Kuşkusuz sen sözünden caymazsın. Şimdi size bir soru sorayım arkadaşlar. Ee, yani haşa sadece konuyu anlamanız için söylüyorum anlaşılması için. Ee, Peygamberimizin mi duaya daha çok ihtiyacı var benim mi? Yani ezanı duydum. Ee, kimin daha çok duaya ihtiyacı var? Yani Dünya ahiret işlerinin hani yolunda gitmesi için tabii ki benim daha çok ihtiyacım var değil mi? Yani öyle düşünürüz. Hani ve bir dua edeceksem içinde tamam bir kere peygamberimize bir salat cümlesi geçse bile hani arkasından kendime edeyim. İnsanın aklını, yani bize bırakılsaydı şahsen bana bırakılsaydı bak burada itiraf ediyorum. Evet bir salatu selamla başlanır duaya ama arkasında işte Ya Rabbi benim de soyumdan işte namaz kılanlar getir Ya Rabbi işte de namaz sevgisi ver aileme çoluğuma öyle dualar falan ederdim yani diye düşünüyorum. Ama burada bakın duanın tamamı Efendimiz'e arkadaşlar. Bir de bu şeyde çok soruluyor namazdan sonra okuduğumuz salli, salli barikler var ya. Neden diyor mesela, işte namazın içinde yapılan kıymetli bir dua anı burası. Yani namazın içinde bir dua ediyoruz. Ve hani neden yani, peygamberi neden oraya kendine salatu selam edilmesini oraya koymuş? Çünkü o sünnettir, hani farz değildir. Etta sonra okunan selam vereceğimiz zaman. Arkadaşlar acizane kanaatim yani bu konuda bakın işte şu hadiste bu böyle açıklanıyor diye bir açıklama görmedim. Öyle bir açıklama yok. Ama e, acizane kanaatim size şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, bir grubun içinden yani mesela ben kendi grubum için söyleyeyim. Mesela ben vaizim. Vaizlerin içinden bir kişinin. Çok üstün bir başarıyla mesela dünya çapında bir ödül kazanması, dünya çapında bir İngiliz hareketinde işte öne geçmesi ve bütün takdirlerin takdirleri toplaması benim için de bir ödüldür. Anlatabildim mi arkadaşlar? Kaldı ki Efendimiz Salallarle vesileen benim kankalarımdan biri değil, yani benim liderim benim önderim, benim meslektaşım falan da değil. Yani o, o örnek o yüzden tam açıklamıyor. Yani benim, benim takip ettiğim insan, benim taklit ettiğim insan, benim iki cihanda yolunda olmak istediğim insan, bana Allah tarafından rehberlik etmek üzere görevlendirilen insan, dolayısıyla onun şanının yüceliği arkadaşlar, onun makamının yüceliği, onun şefaatinin kapsamı, mesela ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ümit verici şeyler bunlar arkadaşlar bu ümitlere de ihtiyacımız var hep karamsar konuşmak insanı dine yaklaştırmıyor yani e, dinde ne kadar ümit varsa o kadar ümit verelim ne kadar tehdit varsa evet onu da bilelim yani ama bir denge içerisinde hani birini tercih etmeyelim şimdi e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir diyor ya Gördünüz mü arkadaşlar o zaman bu şefaat ne kadar büyük olursa yani kapsamı bu şefaat hakkı ne kadar böyle geniş olursa sınırsız olursa hepimizin kurtulma ihtimali o kadar artıyor peygamberimizin şanı ne kadar yüce olursa Allah katındaki değeri ne kadar artarsa işte ne bileyim onun e, işte nazı, şefaati, duası ne kadar değerli olursa benim için bu o kadar kıymetli bir şey çünkü ben onun arkasından gidiyorum onun yolunu takip ediyorum anlatabildim mi bilmiyorum bu açıdan yani bu dualarda ben neredeyim bu duada yani bu kadar her azamdan sonra dua ediyorum sadece peygambere mi yani demeyin arkadaşlar. Herhangi bir yolun önderlerinin, yoldaşlarının doğru yolda olması, o işi doğru yapması, güzel yapması, başarılı olması bu o yolda olan herkes için bir başarıdır. Ve onların da kalitesini artıran, onların da iyiliğini artıran bir ikramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir başka hadis-i şerifte, girişte çünkü ilk önce hadislerle başladı. Ebu Davud Nese'yi ve İbn Maced'e geçiyormuş bu hadis-i şerif. E, buyuruyor ki allah Teala beş vakit namazı kullarına farz kılmıştır. Her kim beş vakti eda eder ve haklarını hafife almayıp hiçbirini zayi etmezse Allah'ın bu kişiyi cennete sokması bir vadidir. Yani allah Teala bir anlaşma yapıyor. Sen diyor beş vakit namazı e, hakkını yemeden yani hakkını vererek kıl bu hakkını vermede de obsesyona varmayın lütfen. Yani hani vaktinde abdestine erkanına farzlarına dikkat ederek dikkat ederek e, hulusu kalple canı gönülden kıl yani bu namazı seni cennete sokmak da benim görevim diyor hadis şerefe göre. Ama bu namazları yerine getirmeyen için Allah katında herhangi bir vaat yoktur. İster ona azap eder, isterse cennete koyar. Onlar için bir vadi yoktur diyor. Daha önce söyledim mi size bilmiyorum. Beni namazla ilgili en çok etkileyen e, ayetlerden biri. Arkadaşlar yanılmıyorsam Müddessir suresinde. Ee, orada böyle cennetlikle kıyamet sahnesi anlatılıyor. Evet orada ee, cennetlikler cennete yerleşiyor, cehennemlikler cehenneme yerleşiyor. Ee, ce ve birbirlerini görüyorlar bunlar. Araf suresine de geçer o. Yani birbirlerini görecekler. O görme meselesi de beni çok dehşete düşürüyor arkadaşlar. Yani düşün sen orada işte Allah korusun, Allah korusun. Yani şu anda duamıza muhtacım. Efendim e, diyelim ki bu kadar insana din anlatıyordun. Gittin orada cehenneme girdin yani. Ve seni görüyorlar. Hani beni görmeseler belki Allah ile benim aramda kalsa belki biraz daha kolay olabilir miydi bilmiyorum yani. Ee, o sahneyi düşünün. Şimdi cennetlikler cehennemliklere bakıyorlar böyle. Diyorlar ki ma seleke kum fî sekar. Sizi cehenneme ne sürükledi? Orada 4-5 tane madde sayılıyor. Tabi imansız olmaları da geçiyor. Ama birinci madde arkadaşlar, قَالُوا لَمْ نَكُمْ diyorlar. Biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Namaz kılmazdık diyorlar. Yani namaz arkadaşlar, baraj sorusu. Namaz nasıl diyeyim size? Yani e, olmazsa olmaz, daha altına inilemez. İslam'dan bir insanın kaybedeceği en son şey. Müslümanlıktan bir insanın kaybedeceği, yani ameller arasında yani en son şey. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu da çok meşhurdur arkadaşlar. Çok meşhur bir rivayet kaynağını söyleyeyim. Müslim'de geçiyor. Buhari ve Müslim'de beraber rivayet etmişler. Diyor ki mesela hepiniz biliyorsunuz şimdi bunu. Beş vakit namaz birinin kapısı önünden akan ve her gün içine dalıp yıkandığı suyu bol bir çaya benzer bir ırmağa benzer diyor. Yani kapınızın önünden bir ırmak akıyor. Ve günde beş kere girip çıkıyorsunuz ırmağa. Bir dalıp çıkıyorsunuz yani. Söyleyin, böyle birinin vücudunda kirden bir şey kalır mı diyor. Sahabe diyorlar ki hayır onun üzerinde hiçbir şey kalmaz kirden diyorlar. İşte namaz da böyledir. Su bedendeki kirleri giderdiği gibi o da günahları giderir buyuruyor şimdi burada zikretmeyeyim ama kaynaklarda kitaplarda kayıtlı arkadaşlar arayıp bulun bazı böyle günah işleyip de peygamberimize gelen İslam'da günah çıkarma yoktur yani günahınızı pe gidip peygambere bir hocaya falan anlatmanız gerekmez doğrudan doğruya Allah'a ellerinizi açarsınız ya Rabbi ben çok pişmanım dersiniz af dilersiniz ee, böyle olmakla beraber bazen Peygamberimize gelip yarın sıralar, ben böyle bir günah işledim. Bunu ne yapacağım? Nasıl affettireceğim diye soranlar olmuş. Mesela bunlara zaman zaman şunu dediği vakiyi kitaplarda görüyoruz. Efendimiz diyor ki: e "Sen diyor 5 vakit namaz kılmıyor musun?" O günah bir günahtan bahsediyorsa hadi. "Sen diyor 5 vakit namaz namaz kılmıyor musun?" "Evet" diyor. "E tamam" diyor. "5 vakit namaz aradaki küçük günahlara kefarettir zaten." diyor. Yani silgi gibi düşünün arkadaşlar yani cam sileceği var ya namaz böyle çalışıyor arkadaşlar. Siz oraya leke yapıyorsunuz bir şey yapıyorsunuz kuş pisliyor işte bir şey oluyor yağmur yağıyor yani o böyle devamlı çalışıyor. Sizin e, nurdur namaz bak bu örnekte uydu namaz nurdur arkadaşlar sizin sileceğiniz çalışarak günahların o kalp aynanızı kirletmesini engelliyor çünkü her namazda siz kulluğunuzu itiraf ediyorsunuz tevbe istiğfar ediyorsunuz Allah'a yöneliyorsunuz Allah'tan hidayet diliyorsunuz yani Fatiha'yı düşünün tesbihler tenzihler var efendim geçen gün şeyde tefsirde anlatmaya çalıştım ama çok karambol oldu o dersi tekrar edeceğiz, edeceğim inşallah özet olarak da olsa efendim yani e, nasıl diyeyim e, sizin devamlı bir şekilde sizi arındırıyor nasıl arındırıyor işte e, fatihasıyla kıyamıyla rükûsuyla secdesiyle sizin kulluk itirafınızla ha, tefsir dersindeki mesele neydi tefsir dersindeki mesele şuydu e, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var e, diyor ki e, Hz. İsa'ya tanrılık İzafe ettikleri için Hristiyanlar neredeyse diyor, gökler çatlayacak, dağlar parçalanacak bu söyledikleri söz yüzünden diyor. Allah'a onun isnat ettikleri için neredeyse gökler yarılacak, dağlar e, uf ufalanacak diyor. Ufak olacak diyor. Yani e, nasıl diyeyim? E, dünyadaki o ekosistemi adeta bozuyor. Peki hani niye şimdi konumuzla alakası ne? Arkadaşlar biz her repo'da her secdede, günde kaç tane rükû var, kaç tane secde var, bir hesaplayın arkadaşlar. Hepsinde üçer kere en az, en az, beş olur, yedi olur. Sübhane Rabbi A'la, Sübhane Rabbi Azim, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiye Azim. Ne demek Subhan'e arkadaşlar? Ya Rabbi, senin için söylenen bütün yakışıksız sözlerden sen uzaksın. Yani adeta o Allah'a yönelik şirklerin, Allah'a yönelik yakışıksız sözlerin, Rabbimizi gazaba getiren yani yeter artık hani bu insanlar ne ne söylüyor böyle deyip böyle göklerin taşıyamadığı yani o sözlerin adeta pan zehiri gibi bizim namazlarımız arkadaşlar. Yani şimdi yanlış benzetmeler geliyor aklıma onları söylemeyeyim. Böyle iyilikle kötülük ve iyi amellerin güzel tesirleriyle kötü amellerin kötü tesirlerinin bir savaşı var sanki manevi alemde ve biz biz o tesbihleri o zikirleri ne kadar artırırsak yeryüzüne rahmeti, bereketi, lütufları ihsanları o kadar celbetmiş oluyoruz arkadaşlar. Onun için yapmamız gereken şey bizim Allah'a olan kulluğumuzu artırmamız olabildiğince bu hadis-i şerifte de böyle namazlar büyük günahlardan kaçınıldığı sürece aradaki küçük günahlar için kefarettir dedi mesela Müslim'de geçen bir rivayette Efendimiz az önce de size onun örneğini verdim. Bir başka hadis-i şerif bu da İmam Ahmet'ten rivayet edilmiş. Ahmet bin Hanber'den diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizliğini tam yapıp beş vakit namazı sürekli vakitlerinde kılanın namazları kıyamet günü kendisi için nur bakın nur geldi. Çok geçiyor hadislerde namazı nurla vasıflandırıyor peygamberimiz. E, aydınlık olacak yani namaz senin için aydınlık olacak. Kıyamet günü mesela Kur'an-ı Kerim'de de var bu. E, işte insanlar karanlıklar içinde kalacaklar. Güneş parçalanmış, yollarını bulamayacaklar mahşer meydanına giderken ama secde yerleri mümin nasıl tanınacak arkadaşlar? Secde yerlerinden çıkan nurdan tanınacak. O, o nurla hatta münafıklar, kafirler diyecekler ki biraz bizden tarafa dön de biz de senin nurundan yararlanalım. Yani ışığı kendisi ışık haline gelmiş olacak mümin. Yani namazın, e, İbni Arabi de bunun üzerinde çok duruyor. Namaz sizin abdest de, abdestten başlıyor daha. Ne diyor mesela peygamberimiz? Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur. Nurunu artırmak isteyen artırsın diyor yani. Bunu da iki türlü yorumluyorlar. Bir işte dirsek kadar değil de biraz daha yukarı yıkasın veya işte abdest üzerine abdest alsın. Ama bir abdestle e, abdestsiz yapılmayacak hiçbir şey yapmadan o abdesti bozmak da İsraf sayılıyor. Onu da belirtmiş olayım. Yani. Efendim e, temizliğini tam yapıp hadisi tekrar okuyalım. Tamamlamadık çünkü. Beş vakit namazı sürekli vakitlerinde kılanın namazları kıyamet günü kendisi için nur ve delil olur. Beş vakit namazı heder eden firavun ve haman ile haş vurur, diyor. Bu rivayette Ahmet bin Habib'in üstüne dinle. Yine bir başka rivayet aktarmış, Sünen sahiplerinde benzer ifadeler vardır diye dipnot düşülmüş. Şöyle, Kıyamet günü kulun ilk bakılacak ameli namazdır. Eğer namazı tam görülürse, namazı ve öteki amelleri kabul edilir. Eğer namazı eksik bulunursa, hem namazı hem de diğer amelleri yüzüne çarpılır diyor. Onun için birkaç tane de böyle rivayet var arkadaşlar. Onu da size aktarayım. Efendimiz sallallahu ve ve sellem'den e, ve e, şimdi tam kesin kaynağını bilmiyorum ona bakmam lazım ama şunu biliyoruz ki arkadaşlar namazlardaki nafileler biliyorsunuz namazların sünnetleri de nafiledir. Nafile ne demek? Nafile Türkçe'de boşuna demek değil mi? Halbuki e, İslam hukukunda nafile farz olmayan demek. Farz olmadan yaptığımız fazla ibadetler demek. Bu nafileler de kendi içerisinde derecelendirilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sürekli demeyelim ama çoğunlukla yaptıklarına biz sünneti müekkede diyoruz. Şimdi Efendimiz'den bize kadar gelen bu sünnet namazlar arkadaşlar işte farz namazlardaki eksikliklerin eksik olan kısımların tamamlanması için kullanılacağı söyleniyor kıyamet gününde. Yani şöyle düşünün mesela sizin vücudunuza günlük ne kadar işte hangi mineralden ne gerekiyor yani hangi gıdadan ne kadar gerekiyor sadece limitte o kadar besleniyorsunuz yani. Ama depolar boş, depo yok, depolar boş. Ne oluyor arkadaşlar? Bir hastalıkta, bir krizde vücudunuz çöküyor. Bunun gibi düşün işte manevi dünya da böyle arkadaşlar. Yani siz şimdi hanımlar, çoğunuz sanımlarsınız Hanımlar yani mutfağınızda sadece bugün yetecek kadar mı gıdamız var? Mutfağınızda sadece evdeki dört kişiye yetecek kadar mı tabağınız, çanağınız var? Nasıl ki her duruma karşılık, her şeyden biraz yedek bulundurmaya çalışıyoruz değil mi? Herkes kendi durumuna göre, kendi gücüne, kuvvetine göre. İşte manevi alemimizin de yedeklere ihtiyacı var arkadaşlar. Şu sünnetleri sorgulamayı bırakın artık. Yani bir insan ben fazlalık istemiyorum demesi bu. Tamam sen bilirsin o zaman, tamam sadece fazları kıl o zaman. Ama bu bu yani şöyle düşün, 20 kilometre yol gideceksin, arabaya sadece 20 kilometre yetecek kadar benzin koyuyorsun. Diyorsun ki tamam ya ben zaten 20 kilometre gideceğim. Böyle mi yapıyorsunuz arkadaşlar günlük hayatta? Ben ayda işte bütçem ne kadar uyduralım 3000. Sadece 3000 mi kazanıyorsunuz? Yani gün olunca tamam daha fazla kazanmama gerek yok zaten bu bana yetiyor mu diyorsunuz arkadaşlar? Lütfen. Manevi açıdan tekamül etmek için bunlar bir fırsat yani peygamber efendimizin sünnetleri yoksa bize eziyet olsun diye konmuş şeyler değil ama ne zaman eziyete dönüşür böyle saymaya başlarsın daha ne kadar kaldı ne kadar o şekilde de ibadet edilmez nafileler için söylüyorum. Bir rivayet var Hazreti Ebu Bekir'den, 10 dakikamız kalmış. Son anda böyle küt diye kapanınca zannediyorsunuz ki bir şey oldu. Hayır ben son ana kadar konuşmaya çalıştığım için oluyor o. Bir saatte bitiriyoruz biliyorsunuz. Hazreti Ebu Bekir'den bir rivayet var. Bakın bunu düşünelim, ünlem koymuşum yanına. Hazreti Ebu Bekir namaz vakti geldiğinde şöyle dermiş. Kalkın da tutuşturduğunuz ateşi söndürün. Yani namazı ateşi söndüren bir, e, yangını söndüren bir unsur olarak görüyor. Peki yangın ne? Ne tutuşturduk biz? Arkadaşlar, işte cehennem ateşini tutuşturduğumuz için. Değil mi? Bunu biliyoruz çünkü cehennemde, ee, hani şu mübarek günlerde cehennemden çok bahsetmek doğru değil ama cehennemde yanacağımız odunu da buradan götürüyoruz arkadaşlar. Cennette gölgeleneceğimiz ağacı da buradan götürüyoruz. Biz burada yaşarken bir e, iz düşümü, bizim bütün yaptıklarımızın iz düşümü oradaki hayatımızı çiziyor. Oradaki hayatımızı inşa ediyor. Bütün yaptıklarımız. İşte demin dedi ya Efendimiz Sanal sen beş vakit namaz aralardaki küçük günahlara kefarettir diye. Yani gittin gittin yağmurda biraz, arabayla artık görünmüyor yağmurdan. Veya o kadar yağmur yok, o kadar toz olmuş ki artık görünmüyor. Ne yapıyorsun? Bir silecekleri bir çalıştırıyorsun değil mi? İşte beş vakit namaz böyle tutuşturduğunuz ateşi söndürdüğünü ben böyle anladım şahsen. Yani biz o günlük hayatta işte dedikodu ettik birinin arkasından konuştuk bir şey oldu. Helalleşme yerine geçmez onu söyleyeyim de. Yani bir kul hakkını yemişsek namazda onu ödeyemeyiz. Hele hele kul hakkı namazı falan böyle bir şey hiç yok arkadaşlar onu söyleyeyim. Bir kul hakkı ancak o kulla, kulun da o konuyu bilerek sana helal etmesiyle olur. Ee, ne demek bu? Yani işte diyelim ki sen benim arkamdan konuşmuşsun, kuyumu kazmışsın, bir şeyler yapmışsın. Sonra bir başka ortamdayız bir gün. Ee, hepimiz oradayız, ben de varım. Çıkarken diyorsun ki arkadaşlar ya ne olur ne olmaz. Ölmek var, işte görüşemeyebiliriz. Hakkınızı helal edin diyorsun ama senin amacın bana helal ettirmek. Ama benim o konudan haberim var mı? Yok. Ben de aa ne demek? Tabii ki helal olsun diyorum bilmeden. Böyle olmaz arkadaşlar. Yani benim neyi helal ettiğimi bilmem lazım. Kul hakkı böyle bir şey. Yani bana diyeceksin ki gelip hani senin yaşadığın bir sıkıntı var ya işte onun müsebbibi benim. O iftirayı sana ben attım. Ya da işte o e, dedikoduyu ben ürettim. Ama şimdi çok pişmanım. Hani beni lütfen affet. Hakkını helal et demen lazım. Helalleşme budur yani. Peki ben Dil ucuyla desem ama kalbim mutmain olmasa dil ucuyla bile helal etseniz helal olur arkadaşlar. O Çünkü müminin beyanı esastır bunu bilin ağzınızdan çıkan esastır yani şimdi bunu niye söyledik kul hakkı da helal olur mu beş vakit namazla diye düşünmeyin öyle bir şey aklınıza gelmesin ama ahlaki kusurlarımız olabiliyor büyük günahlar değil küçük günahlar gerçi büyük günah küçük günah kim ayırmış bunu hani burada da bir tartışma var ama işte beş vakit namaz arkadaşlar devamlı bir temizlik demek hayatımızda onu bilelim yani devamlı bir temizlik kul hakkı hariç Namaz şimdi ezanın faziletini söyledi, namazın faziletini söyledi. Tabii o başka rivayetler de aktarıyor. Ben seçtiklerimi size söylüyorum geldik. Namazın rükünlerini tam yapmanın fazileti. Yani artık namaza durduk. Yani namazın faziletine ikna olduk. Ezanın faziletine ikna olduk. Ezan okundu ve biz abdestimizi zaten anlattı. Abdestimizi aldık. Manevi temizliğimizi yaptık. Tevbe istiğfarımızı yaptık. O yüzden mesela bakın bazı ritüeller boş yere değil arkadaşlar. Eskiler biz şimdi yeni nesil bu eski terbiyeyle eski eğitimle büyümediğimiz için kitabi Müslümanız biz biraz. Efendim kitapta ne yazıyor? işte namazı Namazı, seccadeyi serersin her şey efendim. Niyet edip Allah-u Ekber deyip namaza durursun. Eskiler arkadaşlar namaza durmadan önce tevbe-i istiğfar getiriyorlardı. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, evalli Yani namaza durur, durmadan önce böyle bir hatırlarsınız yani büyüklerinizin namaza nasıl durduklarını hatırlayın. Kulağınızdadır bu tevbe-i istiğfar. Niye? İşte o manevi temizliği de yaparak e, e, Gazali'nin anlattığı manevi günahların kirlerinden de temizlenerek namaza durmak istediği için. Şimdi geldik namaza durduk. Bu namazı nasıl kılacağız? Yani kılarken nelere dikkat edeceğiz? Tekrar ediyorum henüz daha fıkhi bilgiyi anlatmıyor ve zaten ben size fıkhi bilgiyi de anlatmayacağım. Sadece manevi boyutu anlatacağımı söylemiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yine bir rivayet aktarmış İmam Ahmet'den yine namaz kılarken rükû ve secdeleri arasında belini doğrultmayan kişiye Allah rahmet nazarıyla bakmaz diyor. Yani bir defa arkadaşlar böyle hop diye konunun ortasından girmiş olduk ama buna tadil ile erken deniyor. Tadi arkadaşlar... Ee, hakkını vererek yapmak demek. Tadil adaletten geliyor. Yani her bir hareketin hakkını vererek yapacaksın. Erken de rükünler demek, rüknün çoğulu. Rükün de namazın her bir unsuru demek. Yani rükû bir rükündür, secde bir rükündür, kıraat bir rükündür. Bunların hepsinin hakkını vererek yapmak demek. Şimdi tahiyle erken, yani namazı kılarken kıyamda mı duruyorsunuz? Tam kıyam olacak. Rükuya mı gittiniz? Hakkını vererek gideceksiniz. Böyle böyle, böyle böyle böyle böyle böyle devamlı bir hareket halinde böyle tavuk yem yer gibi öyle olmayacak yani. Efendim rüküyeden kalkıp doğrulacaksınız değil mi? Tam doğrulacaksınız. Hatta bize hocalarımız şöyle tarif ederdi Kur'an kursundayken ee, dışarıdan biri girse sen rüküyeden kalkıp doğruldun ya seni ayakta duracaksın zannetmesi lazım. Yani tam doğurulman lazım. Şimdi bunu söylüyor i̇mam Ahmet'ten gelen bu rivayette Efendimiz. Bunu yapmayan, yani böyle namazı tam böyle sükûnetle ve bütün hareketlerin hakkı o, o harekette karar bulacaksınız. Yani ne demek? Şimdi rükudan kalktın, tam doğruldun, ondan sonra gideceksin. Oraya bir tam yerleşeceksin yani. Bu beş dakika sürmeyecek tabii. Yani bir anlığına da olsa oraya tam yerleşeceksin. Böyle böyle böyle böyle, böyle, böyle devamlı bir e, hareket halinde namaz kılmayacaksın. Efendim, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmayana Allah rahmet nazarıyla bakmaz diyor. Yine bir başka hadis-i şerifte bunun da rivayetine bakalım. Taberani'den aktarmış Gazali. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Vakti içinde namazını kılıp abdestini sünnete uygun bir şekilde kusursuz alan Namazın rükûnü, secdesini ve huşuunu tam yapan, huşuğunun altını cizen, tam yapanın kıldığı namazı ben beyaz nuruyla, bakın gene nur benzetmesi, etrafa ışıklar saçarak göğe yükselirken. Şöyle söyler ya namazı kıldın böyle bütün erkenle zahiri batni şartlarına riayet ederek huşuyla saygı içinde kıldın namaz bir nur hüzmesi şeklinde göğe yükseliyor ve yükselirken diyor ki benim hakkımı verip koruduğun gibi Allah da seni korusun. Namazını vaktini geçirdikten sonra kılmış, abdestini güzelce almamış, rükû, secde ve huşuğunu tamamlamamış, hep böyle eksik eksik yapmış. Kişinin namazı ise simsiyah, karanlıklara bürünmüş olarak göğe doğru yükselirken beni ziyan ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin der. Hakkı verilmeyen bu namaz Allah'ın Murat buyurduğu yere kadar çıkınca eski bir elbisenin dürüldüğü gibi dürülüp sahibinin yüzüne çarpılır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu konudaki son benim size aktaracağım rivayet en kötü hırsız namazından çalan kişidir diyor ee, yine İmam Ahmet'ten rivayette. Şimdi cemaatle kılınan namaza geldik burada kalalım ama bir şey söyleyeyim arkadaşlar bazı ee, hadisler biliyorsunuz hani e, biliyor musunuz bilmiyorum da e, sıhhat derecesi açısından kategorize edildiğinde bazı hadisler zayıf hadis e, ismini almıştır. Bu son bir dakikaya sığar mı bilmiyorum. Siz ona bakın zayıf hadis neye denir? Hadis usulü kitaplarına falan. Şunu unutmayın arkadaşlar. Terhip ve terhip konusunda zayıf hadislerle de amel edilir. Sadece zayıf hadislerle e, hüküm bina edilmez zayıf hadise. Yani zayıf bir zayıf hadise bakarak zayıf bir hadis ne zaman zayıf olur? Diyelim ki bir ravi tanınmıyordur. İçindeki bir ravi kimsenin tanımadığı biridir. Dolayısıyla otomatikman hadis zayıf olur. Veya işte daha kuvvetli bir başka rivayet ona aykırıdır. Bu rivayet o kadar kuvvetli değildir. Bu zayıf kabul edilir vesaire. Ben hadisçi değilim. Yani pe pek çok sebeplerle bazı hadisler mesela dipnotlar rastlarsınız işte zayıf görülmüştür der. Bu ne demek? O hadise hüküm bina edemezsiniz. Yani o hadise bakarak bir şey farz olmaz ya da haram olmaz. Ama mesela namaza teşvik için, oruca teşvik için, ibadetlere teşvik için veya kötülüklerden sakındırmak için bunları kullanabiliriz. Peki Allah'a emanet